Diğer yönünde ise diğer gam, hasbi, fedakar, milletinin hüzuzatı, huzuru ve saadeti içinde kendi hazlarını unutan mükemmel fert vardır. Mükemmel fert, zengin devleti, zengin içtimai ve zengin iktisadi meydana getirir. Meseleyi bir yönüyle fert açısından ele alıyoruz. Bu fertlerle ancak o mükemmel yapı teşekkül ve teessüs edebilir. Tavzih için arz ettim bunu. Dünyada iken adım adım ahiret menzillerinde gezer mümin, onun için yanlış adım atmaz mümin, ahireti hesaba katar, İçinde sıcak sıcak oturduğu bir oda vardır, alabildiğin orada sobayı yakıp orayı ısıtma vardır soğuk kış gününden, fokur fokur suyu kaynatma da vardır, harıl harıl bağışlayın çay içme de vardır, yemeklerden istifade etme de vardır. Ama dışta müthiş bir kış vardır dışarıdan. Müthiş bir kış vardır ki fırtınasının zerresinde binlerce ölüm mevcelenmektedir. Dışarıda kut ve gıda yoktur. İçeridekini böyle har vurup harman savurmam. Ve alabildiğine ısınmam. Dıştan habersiz yaşamak ehli gafletin ifadesidir. Aklı başında bir insan. Nimetler içinde yüzerken dahi. Daha sonra varacağı yeri düşünür ona göre adımını atar. Ben bu sıcak sobanın başında arıl, arıl yakıyorum. Gürül gürül sobayı yakıyorum ve terliyorum. Ama bütün bu terden sonra bir de dışarıya çıkma var. Kütür kütür her şeyi üyütüyorum. Yiyip bitiriyorum. Ama hiçbir şeyin bitmediği, çoğalmadığı, büyümediği bir kış alemi, kış devranı var önünde. Binaenaleyh ben uzun bir kış için geriye bir şeyler bırakıp ittihar etme mecburiyetindeyim ahiret hesabına. İşte mümin... Dünyada nimetler içinde yaşarken, o nimetlerin çeşitlerini ve onun karşısında durumumuzu, orucun bize hatırlattığı şeyleri ileride arz edeceğim ayrı bir derste. Çeşitli nimetler içinde yüzerken, biraz da ahirete, biraz da ahirete diyerek, odanın birini sıcak tutarken öbürünü de ihmal etme ama havası içinde hareket edecektir. Dünyada ahiret hayatını yaşarlar, girizgahından girdik buraya. Öyle bir tasarım, tasavvurum yoktu. Meseleyi basitleştirip, avami bir anlayış ve ifade içinde taktiğim için bu basit misale başvurdum, de ettim. Asıl meselemize gelince, hakiki mümin hayatının hesabının, hatta ahirette ait hesapları burada tutar o hesaplar içinde. O hesapların meydana getirdiği hendesi coğrafya içinde hareket eder. O ölçüye göre hareket eder, ta kaleye varabilsin zirveye çıkabilsin, muvaffakiyet ufkuna ulaşabilsin, yoksa başka türlü olamaz. Resul Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem'in bu mevtuda katlandığı şeyleri size mükerrer defa arz etmiştim. Taberanide Ebu Hüreyre radıyallahu anh hazretleri bir durumun ifade buyuruyorlar. Huzuru Risalet fenaiye girdim. Aleyhi vesselam namaz kılıyorlardı oturarak namaz kılıyorlardı. Halbuki seyidetine Hazreti Aişe buyururlar ki, belki yarım saat ayakta durduğu namazlar olurdu. Bir saat ayakta durduğu namazlar olurdu. Mesela Bekara sûre Celilesini, Ali İmran sureyi Celilesini, Nisa sûre Celilesini, Maide sûre Celilesini bir rekatte okurdu, ayakta dururdun. O kadar çok Kur'an okur, o kadar çok ayakta durur, ayakları şişmeden bu seyrin ifadesiyle yatmazdım. Hayatının son demlerine doğru. Ayakta duramıyordu aleyhissalatü vesselam. O kadar ayakta durmaya tahammül edemiyordu. Onun için bu uzun kıraatları oturarak okuyordum. Ama rüka gitmeye yaklaşınca, yani birkaç sayfa kalınca kalkıyor, o kadar ayakta okuyor, sonra rüka gidiyordu, sonra secdeye gidiyordu. Ebu Hüreyre diyor ki, ayakta durmaya... Kıyama ve kemerbeste yubudiyet içinde bulunma şuuruna bu kadar bağlı olan resûl Aleyhisselatu Vesselamı otururken namaz kılıyor gördüm. Yanına sokuldum ve durdum. Namazını bitirdi sordum. Ya Resûlallah hasta mısınız? Buyurdular ki hayır ya Eba Hüreyre açlık, ayaklarımın takatını kesti. Gözyaşlarımı tutamadım. Hıçkıra hıçkıra ağladım. Bana dedi ki la tebkî ya Eba Hüreyrem. Beyn şiddetü'l hisabe la tusibü'l ca'e yevme'l kıyamam. Ağlama gözümün nuru ya Allah'ın kıyamet günündeki şiddetli hesap ve azabım dünyada açlık çekenlere isabet etmez. Meşakkat'e maruz kalanlara isabet etmez. La ecmeu beyne emneyn ve la ecmeu beyne havfeyn. Fe sadaka'llah. hadisinde Allah celle celaluhu İki emniyet ve huzuru birden vermem. İki endişe ve korkuyu da birden vermem. Sıkıntısını dünyada yaşayanlar ahirete sıkıntısını yaşadılar demektir. Dünyada ahireti hiç düşünmeden, rafa içinde kol gezenler, boy gezenler, onlarsa bütün saadet ve huzurlarını dünyada yaşadı, ahirete bir şey bırakmadılar. Ben iki emniyeti birden vermem. İki huzuru birden vermem ama iki korkuyu da birden vermem. Milleti için, dini, diyaneti için, İslam için burada bir kısım meselelere katlananlar hesabın şiddetini burada yaşadılar demektir. Cehennemden hisselerine düşeni yaşadılar demektir. Binanınaley onlar beraatlarını alacak sağ taraftan. Emre eman içinde salına salına sıratı geçecek ve cennete vasıl olacaklardır. Allahumme cealna minhum Allahümme cealna minhum. Mümin, dünyada hayatını ahiret hesabı içinde yaşar. Ve işte oruç, ahireti dünyada yaşamanın bir bakıma remzidir. Aç durur, susuz durur, beşeriyetini aşar, hayvani garizelerine ters istikamette yürür, şehvi duygularını ayaklarının altına alır, kısım kısım mahrumiyetlere katlanır, ...ve böylece ahiret mahrumiyetlerinden kurtulmuş olur. Bu da meselenin bir diğer yönüdür. İnsan... ...vicdanıyla bunlara kulak verdiği zaman bunları çok iyi anlayacaktır. Kendisinde bir melekliğin... ...bir de... ...bir behimi yönün bulunduğunu çok iyi anlayacaktır. Hayvani hislerine ters istikamette yürüdüğü zaman cismaniyetine ve hayvaniyetine ters bir istikamette, yani canlılığına ters bir istikamette yürüdüğü zaman, kendisinde melekiyetin geliştiğini vicdanında duyacaktır. Melekiyet istikametinde yürüdüğü zaman da hayvaniyetini attığına vicdanen şahit olacaktır. İnsan meleklerin durunda yaratılmıştır. Diğer canlıların da üstünde yaratılmıştır. Fakat âlâ iyiliğinden esvel safiline kadar... Melekler aleminin ötesinden şeytanlar aleminin altına kadar bir hatta bir dairede kavisler çizebilme durumu içinde bulunmaktadır. İnmekte ve çıkmaktan, arşiyeler çizmekte, ferşiyeler meydana getirmekten, muttasıl sukut ve suud içinden, düşüşler ve kalkışlar içinde daireler çizerek Allah'a doğru gitmektedir. İnsanın mahiyeti yer yer meleklerin önüne geçer ve yer yer şeytanların altına düşer. İnsan bu mahiyetiyle. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ف۪ي احسَنِ تَقْو۪يمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلٍ İnsanı ahsen-i takvime mazhar yarattık. Cismaniyetiyle tam kıvamında en mükemmel şekilde, en mükemmel biçimde yarattık. Ruh yönüyle, kalp yönüyle ve letâif yönüyle, meleklerin önüne kendisini geçirebilecek bir kudve, bir imam mahiyetinde yarattık. Ahsen-i takvime, kıldık. Sonra da iradesini kötüye kullanmakla esvel-i safiline attık. Melekiyet tarafını geliştirmemesiyle esvel-i safiline attık. İçindeki zahir ve batın fakülteleri işletmemesiyle aşağıların aşağısına attık. Kal en'âmi belhüm atal ve hayvan ondan daha aşağıya attık. İllellezîne âmenû ve amirûs salihâti. İman eden ve salih amel yapanlar Müstesna'm. Onlar yukarılara doğru pervaz edecekler. Zira onlar zahir ve batın bütün duygularını geliştirdi, melek olma istidadını kazandılar. Her selim vicdan, kendi içinde düşündüğü zaman, şehvani duygularını açtım, beşeri duygularına ters istikamette yürüdüğüm, hayvani hisleri arkaya attığı zaman, bir melekleşme olduğuna şahit olacaktır beşeri garizelerinin mahkumu hayvani hislerini yaşamanın zebunu olduğu zaman kendisinde bir sukuta da şahit olacaktır ve biz binlerce tablo binlerce manzara buna şahit oluyoruz İnsan var ki melek gibidir o insan içtimai hayat içinde karıncaya ayağını basmaz zulüm olur hayvana cevr olur cephe olur diye basmaz melekleşmiş insandır İnsan vardır ki lokmayı ağzına kor. Yanında feryat duyduğu zaman çıkarır götürür ona ver. Melekleşmiş insandır. İnsan vardır ki Rabbinin huzuruna gelince ayakları tir, tir titrer ve iki büklüm olur. Ahiret hesabını düşünür. Arpa boyu veya arpanın yedide biri birine bir zulümden kalbi titrer, ürperir. Ve hayatını bu havaya göre tanzim eder. Melekleşmiştir bu insan. İnsan vardır ki yeryüzünde o gezerken ona bakışınız... Allah'ı ve Resulullah'ı hatırlatır. Sanki o insan mahşerde hesaba gidiyor. Sanki defterini gel al diye davet çıkmış. O davete icabet ediyor. Sanki seyyiat ve hazenatını tatmak üzere mizan vaz edilmiş. O da ona çağrılmış, o çağrıya icabet etmiş gidiyor. O denli ve kar ve ciddiyet içinde. O denli hesaplı ve planlı olarak yürür. Melekleşmiştir bu insan. Ve insan vardır ki Dağlarda ve ormanlardaki vahşi canavarlardan daha mütecaviz. İnsanlara saldırır da zerre kadar kalbinde ürperti duyman. Canavarlaşmış insan vardır ki Rabbi ile münasebeti yok, kopmuş. Canavarlaşmış insan vardır ki kendi emniyetini temin eden orduya kurşun sıkar, askere kurşun sıkar da vicdan ürpermez. Emniyet kuvvetlerinin karşısına çıkarda vicdan ürpermez. İnsanlardır ki onlara karşı takınılan tavır ancak canavarlara karşı takınılan tavırdır. Duvarlara yazı yazar ve emniyet kuvvetleri onları silerken Tomsonlarla kendilerine zarar gelmemesi için silerler. O kadar canavarlaşmıştır ve 20. asırda günde belki 50.000 defa yaşasın cehennem yaşasın mahşet dedirtmektedir. Bu da baş aşağı kel anami belhum atal tokatını yemiş bu kabil olan insanlar hayvandan daha aşağıdır. Hükmüne muhatap olmuş, mazhar olmuş, baş aşağı insanlardır. İnsan her gün bunu vicdanında hisseder. Melekleşmeyi ve bağışlayın şeytanlaşmayı hisseder. Cenabı Vacibül Vücud ve Tekaddes Hazretlerim, اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمُلُوا الصَّالِحَاتِ mirkatıyla. Miraç yapmaya bizi muvaffak eylesin. Amin. Ve likasıyla bizleri serfiraz kılsın. Amin. Muhterem Müslümanlar. Oruç meselesiyle işin içine girdik. Elini, ayağını, gözünü, kulağını, dilini, dudağını, Rabbini hoşnut etme istikametinde kullanma vazifesiyle bir girizgah bulduk buraya girdik. Biz müminler olarak hayatımızın her lahza ve her anınım. Allah'ın bizi ihsan ettiği şeyleri O'nun istikametinde, yolunda, hoşnutluğu istikametinde kullanmaya azmettik. O'na söz verdik ve bu yola girdik. Gerçek huzur ve saadetin, gerçek emniyet ve asayişinde ancak bu suretle olacağı kanaatına vardık. Denenmiş ve fakat tıkalı bütün yolların bize getireceği bir saadet olmadığı kanaatına bir kere daha vardık. Anladık ki... İçtimai'deki tıkanıklığım, ailedeki huzursuzluğum, sokaklardaki emniyetsizliğim, üniversitelerdeki tedrisat yapmamayım, liselerde boy gezen anarşiyim. Önleyecek tek şey insanımızda melekiyet yönünü geliştirmek, esveli safiline giden yolları tıkamak, Allah'ın ezeli kararı ve hükmü olarak insan mahiyetine derç ettiği ulvi fakülteleri çalıştırmak, ve böylece insanımız için mukadder olan zirvelere ve şaikalara yükselme yolunu tıkanmışlığı açmak, insanımızı melek ufkuyla birleştirmek. İnsanı yüksele yüksele melekle aynı ufka gelirler. Cismaniyetten uzak, latif bir mahiyete sahip melek ve aynı zamanda sırtında cismaniyetin yükünü taşıyan insan, Rabbine yaklaştığı yerde kavsin bir noktasında ufuklaşır, İnsan melek aynı şey olur. Hazreti Mevlana celaleddin Rumi insanın bu melekleşmesindeki arşiyeyi ve kavsiyeyi anlatırken işe bu şekilde bir hava, bir ifade tarzı getirmekte bu şekliyle bize takdim etmektedir. Ve bugün her dersin üstünden milletimize bağışlanacak her türlü behiye ve hediyenin üstünden ona vereceğimiz en mükemmel, en değerli ve ileriye matuf sermaye sayabileceğimiz şey, onu insan kılabilecek yolları açmak, onu tıkanılmışlıktan kurtarmak, elde ettiği ilimleri iç âlemde bir şeyler meydana getirici hüviyette kılmak, yani içine bir musaddık koymak, dıştan gelen ilimleri bir arı gibi bal yapabilecek bir hüviyete getirmek, irca etmek. Benim mevzum şudur, Kimden ve nereden size ne gelirse gelsin, asıl muhtaç olduğunuz şeyi elde edeceğiniz ana kadar dilencilikten kurtulamayacaksınız. Kesenizin dibi delik olduktan sonra, sizde doymama bilmeyen bir hastalık, oburluk bulunduktan sonra ve ne yediğinizi bilmedikten sonra, hipofiz bezi köreldikten sonra, midev onun yapacağı tembihlerden uzak kaldıktan sonra, Abur cubur her şeyi yiyeceksiniz fakat doymabilmeyeceksiniz. Doyma bilmeyeceksiniz. Su diye deniz suyu içirecekler. İçtikçe susuzluğunuz artacak, yine su isteyeceksiniz. Ehli Cehennem'in çektiği azap gibi azap çekeceksiniz. Asıl muhtaç olduğunuz şeyi bulacağınız ana kadar. Ve tekrar ediyorum. Hiçbir şey değil, tek şey, insanımızın muhtaç olduğu şey ona insanlığını yeniden bir kere daha hatırlatmak. 20. asrın doruğuna ulaştık. Önümüzde 20 21 sene kaldı. 21. asra asra intikal edeceğiz. Bu asrın zirvesine doğru çıkarken bu zirveden insanımıza bunu haykırmak lazım. Başlardaki başlara Allah akıl ve idrak, kiyaset ve dirayet versin. Üç asırdan beri el açıp dilendik. ...dilendik ama elimize konan şeyler yılanlar ve çıyanlar oldu. Bunlar ise her birisi bize girerken... ...arkasından yeni bir düşünce, yeni bir alternatif. Hatta belli bir istikamette bölünmüşlük içinde... ...yeni bölünmüşlükler meydana getirdi. Sağda ve solda çeşitli fraksiyonlar meydana getirdi. Böldü ve parçalandı. Biz kendi ruh cevherimizin... ...Allah'ın bize bağışladığı mana hamuru içinden... Yoğra yoğra kendi mahiyetimize ulaşacak. Ve kendi mahiyetimizin hamuruyla belimizi doğrultacak. Arşi ı kemalat -ı insaniyete çıkacak. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ fi احْسَنِ takvim <gülüyor> Sırrıyla arz-ı etme imkanını bulacağız. <gülüyor> Oruç, ilham ettiği bu şeylerle size bu hususları arz ettim. Sadet harici sayabilirsiniz. Fakat ben insanımızın teriz yapmasın, değil gayrimeşru meşruda dahi elin ağzını, dilini, dudağını, gözünü, kulağını kontrol altına alması, zaviyesinden meseleyi el aldığım için insanımızın melekleşmesi yönüne intikal ettim. Ve onun için en mühim mesele orucun tekefül ettiği bu melekleşme işinin yapılmasıdır. Allah insanımızı melekleştirsin. Ondaki meleklik duygularını geliştirsin ve üç asırlık mezelleti sona erdirsin, onu aziz eylesin. Lillahi <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Teala'l-Fatiha. <Gülüyor>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 Sadakallahu'l-azîm. Ve bellâna Resûluhun nebiyyül <gülüyor> haşimiyyül kerîm. Muhterem Müslümanlar! Elimize verilen ve çok ciddi sayılan bir planla hayatımızı tanzim edip ona göre düzenleyip yaşadığımız takdirde hem dünya huzur ve saadetini temin edecek, hem de ahirette filan ki ifadesiyle pek çok sürprizlerle karşı karşıya kalacağız. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, hiçbir insanın kalbine gelmeyen Cenab-ı Hakk'ın lütuflarının bizi insanlar şeklinde tecessüm ve temsil etmiş şekilleriyle karşı karşıya kalacağız. Dünya hayatında sıkıntıya düşmemenin, elem ve ıstıraplardan masum kalmanın yolu, Allah'ın elimize verdiği ölçüler içinde hayatı sürdürmeye bağlıdır. Ona göre yeme, ona göre içmem, ona göre yatma, ona göre kalkmam, ailevi münasebeti ona göre tanzim etmem. Lezzetler lezzet olur, hatta lezzetliklerine lezzet ilave edilir elemler ise gelecek lezzetlerin mukaddimesi, başlangıcı, sebebi halinde gelir geçer ve unutulur. Bu anlayış içinde yaşanan bir hayatta ciddi, köklü ve devam eden bir elem, bir ıstırap, bir acı yoktur. Ondaki acılar dahi başka sebepten ötürü, kendinin dışında ayrı sebeplerle veya tatlı neticelerle bir bakıma lezzettir lezzeti netice verici elemler olması itibariyle lezzettir. Mümin hayatını buna göre tanzim etme mecburiyetindedir. En açığından ve en basit misaliyle 20. asırda çeşitli sıkıntıların yanı başında mali sıkıntı insanımızı ıstırap içinde bırakmıştır. İsta i̇stikrarsızlık içinde bırakmıştır. Ve onu kötü yollara sevk etmiştir. Sui istimallere sevk etmiş, çeşitli spekülatif faaliyetlere sevk etmiştir. Çünkü insanımız varlık içinde dahi düzenli yaşamayı bilememiş ve öğrenememiştir. İktisat içinde bir hayat sürdürme bunu öğrenememiş, adet haline getirememiş, İslam'ın bir emri olarak tazim durup hayatını hayat kılamamıştır. Onun için insanımız İzzeti içinde yaşamasını bir bakıma, İslam'ın kendisi için getirdiği düzen prensiplerine, bağlı yaşamaya bağlı görmelidir. İslam'ın prensiplerini yaşamalı bugün içinde bulunduğu zilletten, zelil kılıcı sebeplerden, el açtırıcı sebeplerden, istikrarsız kılıcı sebeplerden o suretle masum kalacaktır. Kendisini iktisada alıştıracaktır evvela bugün izzetini koruyacak ve ağzını açmış geleceğimizi, gelecekteki saadetimizi yutan daha büyük tehlikeler karşısında bir bakıma te'minat simidi olarak ona sarılacak ve yürüyecektir. Biz halimizden şikayetçi değiliz. Ben size de o nazarla bakıyorum. Biz günde bir defa yemesini, iki defa yemesini biliriz Allah'ın tevfikiyle. Biz icap ederse iki günde bir defa yemesini de biliriz. Biz bir elbiseyi üç beş sene giyebiliriz. Bizim bir yazdığımız bir kışlığımız olsa da debdebe ve ihtişam içinde değildir. Bizim kardiroplarımız elbise dolu değildir. Bulduğumuzu sırtımıza geçirir onunla arzı idare ederiz. Biz sadece fazilet yönünden büyük olmanın kavgasını veririz. Faziletli insan olmak için savaş veririz ve biliriz ki ne yemek içmeklem, ne yatıp kalktığımız yerlerdeki ihtişam debdebe ve lüks ne de sırtımıza geçirdiğimiz elbise ile Allah bize bakmamaktadır. İnne Allahe la yanzuru ila suverikum ve la ila acsamikum ve lakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum şekil ve şemailinize değil boyunuza ve bosunuza değil kafanızın içindeki manaya terkip kabiliyetine, iç derinliğinize, ruh saffetinizem, duygulardaki hüşşarlığınızem ve kalbinizin onunla münasebetine bakmaksadır Allah Kelle Celaluhu'nun. Bir yönüyle sizin insanlığınız, insanca yaşamanız, Allah'ın vazettiği bu prensipler içinde yaşamaya bağlıdır. Ali, biz bugün herhangi bir zilletten ve dilencilikten, İçtimai hayattaki istikrarsızlıktan müteessir olmadığımız gibi, bugünün doğuracağı korkunç yarınlar onlar da bizi tehdit etmemektedir. Zira elimizde çift can taşıyoruz. İki tane can taşıyoruz elimizde, başkaları tek can taşıdıklarından ötürü endişe taşıyorlar. Gözümüzde ne dünya var ne de başka şey var. Biz gözümüzü ezelî ve ebedî bir aleme dikmiş, Ezeli ve ebedî bir sultanın emirleri içinde geçirmeye çalışıyoruz. Binaenaleyh evvelen ve bizzat insanımız bugünkü onurunu ve izzetini, gelecekte o onur ve izzeti rencide edecek sebepler karşısında gelecekteki onur ve izzetini koruyabilmesi için, hayatını İslam'ın prensipleri içinde düzenlemelim, israftan ve lüksten kaçmalım füzul sarf yapmamalı yemesinde, içmesinde ve giymesinden ta o zaman rahat edecektir. Saniyen! Dünyada her nimet netice itibariyle zeval bulunca bütün dünyevi nimetlerin zevalini hatırlatmakta ve insanı insanın canını yakıcı elin bir azap içinde bırakmaktadır. Sabah kahvaltısı gelir ve gider, öğlen gelir ve gider, akşam gelir ve gider, Elbiselerinde çeşit çeşit sırtımıza girer çıkar. Müdaddep konaklarımızda, evlerimizde, saray ve villalarımızda rahat yaşarız. Fakat yer yer bunların zevalini hatırlatan hadiseler, yer yer bunların zeval mesajıyla gelen hadiseler karşısında biz her şeyi kaybetmiş olmanın sırap ve elemini vicdanımızda duyarız. Onun için kafir dahi olsa sizi tenzih ediyorum. Dünya nimetlerine karşı perhize girmelidir. Ta bu türlü zevali hatırlatan şeylerden uzak kalabilsin. Ta küçük lezzetleri ve zevkleri acılaşmasın, elemleşmesin. Kendisini perize alıştırıp az yemeli, az içmeli, az uyumalı. Hayrata varmalı, fani olmalı, ona ulaşmalım. Fena billah vasıl olmalı, bekâ billah nail olmalım. Huzuru ve vebeti kazanmak için işte Resul ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu da bu idi. Onun bize getirdiği en büyük hediye de bu idi. Hadiseler ne kadar bel olursa olsun, ezici olursa olsun her hadisesinin altından çıkabilecek, ölçüler içinde yoğurduğu, yaptığı, şekillendirdiği bir cemaat. O cemaat sizlersiniz inşallah. Ve Allah'ın tevfik ile meydana getirilen tabi ve suni ne kadar hadise varsa, ne kadar hadise olursa olsun, siz hepsinin altından veya üstünden geçecek ve müteessir olmayacaksınız. İlah hadisesi olmuştu. Zevcelerine bir ay kadar yaklaşmama yemini hadisesi demektir bu. Dünya nimetlerine karşı küçük bir talep gösterdiler. Hazreti Hafsa, Hazreti Ayşe, iki vezir ve iki yaverinin kızları hanesinin seyyidatından bizim de seyyidemiz Hazreti Ayşe, Hazreti Hafsa. <gülüyor> Kendi ifadesiyle bir ay iki ay hilal görürdük de evimizde ocak yanmazdın. Halbuki devrinde bir kısım hükümdarların ve sultanların evine hazineler aktığı gibi mevher mevcudat Efendimizin de evine her şey akıyordu. Ama o muazzez, anam öyle diyor. İki defa hilal görürdük de evimizde ocak yanmazdım. Ve yiyeni sorar urvem, halacım ile geçiniyordunuz? İki siyahla geçiniyorduk, hurma yiyip üzerine de su içiyorduk. Yok muydu öyle yapıyorlardı, hayır vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ahiretin hesabıyla yaşıyordum. Alabilirdi, verebilirdi, yapabilirdim. Fakat milleti, ümmeti tırmanma şeridinde yükselirken başkalarına muhtaç durumdayken o kendisini râiyetinin en dunu hayatını yaşıyordu. Râiyet ve tebâsının en dununda olan bir insanın hayatını yaşıyordu, mecbur sayıyordu kendisini. İşte bir gün bu muazzez validelerimiz, biri, ikisi, belki de üçü ne olur dediler, biraz biz de bir et görsek, et kokusunu tatsak. Biz de biraz ekmek görsek, bir yufka görsek dediler. Allah Resulü kendi hanesinde, kendisinden ders dinleyen ve fakat ders alamadıkları kanaatına varan zevcelerine karşı gönlü çok kırıldı. Cumbasına çekildi, ben dedi, bir ay vallahi size yaklaşmayacağım dedi. Ve her birisi bir köşede oturdu ağlamaya durdular. Hz. Ömer Buhari ve Müslim'de müttefakan rivayet edilen Hadis-i anlattığına göre diyor ki Ansar'dan bir komşum vardı. Bir gün o avaliden Medine'ye iner, Resul-ekremi dinler, gelen haberler alır, bana getirirdi. Bir günde ben gider ona getirirdim. Hiçbir şey kaçmasın diye münavebeten bu işi yapardık. Bir gün vakitsiz hızlı hızlı kapımı vurdum. Biz de gassanlı Melik'in bize baskın yapacağı haberini duymuştuk. Kapıyı çabuk kaç dedi. Ciddi bir hadise var. Ben de dedim ki ne oldu Gassani mi geldi çok daha büyük bir şey dedi. Nedir o dedim? Allah Resulü bütün zevcelerini tatlık etti dedim. Eyvah dedim hapsa mahvoldun. resul Ekrem seni boşadıysa bıraktıysa bir daha cennet yüzü bile göremezsin. Hıptî ve diyor. Hıptî ve hasîrdi. Sırtıma cübbemi aldım koşa koşa geldim. Yerimde duramıyordum. Ashabı Resulullah mescitte ağlaşıyorlardı. Resul-i Ekrem'in gönlü kırılmıştı. Hep ağlaşıyorlardı. Kapının önünde siyah bir köle vardı. Dedim söyle Ömer geldi Resulullah'la görüşecek. İçeriye girdi çıktı dedi ki söyledim fakat sesini çıkarmadı. Heyecanla minberin yanına gittim oturdum. Ama içim dürttü benim. Git bir daha dedi dile. Gittim kapının önüne. Söyle Resulullah'a de ki Ömer geldi sizi görmek istiyorum. Gitti geldi yine dedi ki sükut durdu bir şey demedi, yine gittim eshap hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ben yerimde duramıyordum, dört nihayet dördüncü defa geldim, yine beni çevirdiler geriye. Giderken müteessir mahzun kırılmış giderken, arkadan geldi dedi ki kabul buyurdular. İçeriye girdim mahzun oturuyordu orada, bir şeyler söyledim. Aileme karşı bir şeyler yapacağımı amelemi anlattım, tebessüm buyurdular. Ümmü Seleme'nin bir şeyini söyledim, tebessüm buyurdular. Sonra baktım ki hurma elyafından hasır üzerinde yatıyor. Ve kumlar da saçılmış. Kalkın ki elbisesini kumlar yanına yapıştırmış olduğunu gördüm. Ve gözlerimi mübarek hücresinin içinde dolaştırdım. Sadece bir sağ bin kıttirhem kadar bir arpanın bir yerde bulunduğunu gördüm. Bir iki tane de tabaklanmış deriye şahit oldum. Gözyaşlarımı tutamadım, ıçkırı ıçkırı ağladım. Niye ağlıyorsun ya Ömer dedi. Dedim ya Resulallah işte Kisra işte Roma imparatorları Hiroklüs saltanat ve debdebe içinde yaşıyorlar. Sen ise Allah'ın resulusun. Mahrumiyet içinde yaşıyorsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ema terda entekun lehumu dunya ve lenel ahire ya Ömer. <gülüyor> ya Ömer istemez misin? Dünya onların olsun, ahiret bizim olsun buyurdular. Airet hesabına giden bir gönül Allah dünyada da mahrum etmez onun. Batılı beyni dönmüştür Resul Ekrem'in geliştirdiği cemaat karşısında. 23 senede dünyanın iki büyük imparatorluğunu dize getiren. Sıfırdan başlamak suretiyle teşkil ettiği cemaatiyle dize getiren bu muhteşem hareket arkasından, bu muhteşem inkılap arkasındaki asıl sebepleri araştırmaktadır. Asıl sebepler ise ciddi bir dünya ve ahiret muvazenesidir. Dinin hayata hayat olmasın. Kur'an'ın düsturlar halinde yaşanmasın. Ve insanın yaşayabileceği şeyle yaşaması bakiyesinim, Milletinin imarına vermesin ve geleceğin umranına sarfetmesin. Allahu Teala ve teccaddes hazretlerim. çoğusu yumurtadan çıkmaya hazırlanmış civciv halindedir pek çoğu ise palazlanmak üzere bulunan civcivleriyle, yemyeşil zümbük gibi zeminiyle, devri i risalet penai manasını gamzeden, 20. asırdaki neslimiz, yüzlerini ve kalplerini kendi kapısına teveccüh ettikten sonra, bu mana, bu ruh ve bu şuurdan onların teveccühlerini ikmal ve itmam eylesin, bu bezimde onları muvaffak eylesin, çok şerefli bir cemaat olma yoluna girmiş bulunuyoruz. Allahu Teala ve Takaddüs Hazretlerim numunesini verip bize tatdırdım. Sizleri meydana getirmekle bize çok şey gösterdiğim, Bu alem ve bu gelişmeden bizi intisari hayale, sukuti hayale uğratmasın. Sizin düşündüğünüz, taşındığınız, planladığınız, kafanızda her gün kurup durduğunuz ona ait hesapları tahakkuk ettirmekle sizi ve bizi mesrur ve bahtiyar eylesin. Aziz Müslümanlar! Oroç, girizgahıyla girdim buraya. İnsanın kendini perize alıştırmasıyla girdim buraya. Yeme, içme vs. de kısıntılar, tahtitler yapmak suretiyle. Hayatımızı Allah'ın ölçüleri içinde düzene ve biçime koyma girizgahıyla girdim buraya. İnanan, seven ve saygılı olan, nizamdan hoşlanan insanların ahenk içinde melekiyetleriyle arz-ı didar etmeleri. Bu ise insanlığımız için beklenen, hatta Ütopyalarında tersim ettikleri yazıp çizdiklerim ve semalarda aradıklarım bir ahenk, içtimai bir ahenk, mileli bir ahenk, devlete ait bir ahenktir ki ancak geldiği zaman o huzur ve saadeti görecek, mesrur ve bahtiyar olacaklardır. Ela inna ahsanel kelam ve ablannizam. Kalamullahil melikul azizil allem. Kama qala Allahu tebaraka ve teala fi'l kelam. Ve iza qir'al Kur'an festemi'u lehu ve ensitu leallekum turhamun. racim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine cahadû fînâ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُم الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَامِلًا كَمَا أَمَرَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ النَّبِيُّ الْمُؤْتَبَرُ خاضعًا لنبيه وتكريمًا لفخامة شأن صفيه Allah ve melâikete hu yusallun ala n'nebi'nin Ya eyyuhellezîne âmenu sallu aleyhi ve sellemu teslimu ala beyd. Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ala Ali Seyyidina Muhammedin. Kema salliyte ala Seyyidina ala Ali Seyyidina İbrahim fil alemin. Rabbana inneke hamidin acude. Ve barik ala Seyyidina Muhammedin ala Ali Seyyidina Muhammedin. Kema barik te ala ala fil Rabbana varda Allah mani sadik abi bekri Mel Faruk, Umar ve Uthman ve Adil rədiyallah onlara ve anı sestet il bakieti, ilgşeret il mübşerah ve anı sḥabet ve tabiğin Allah'ın kulları yaratan, donatan, bezeyen, süsleyen azametine uygun bir sanat eseri olarak şu meşergaha gönderen gönderip laqat halaknal insane fi ahseni takvim le tebjideden Hazreti Allah'ın kulları anlatıldığı şekilde anlatılan vasıflara sizler masarsınız Allah'ın kulları ittaqullaha ve ati'u sizi bu denli mükemmel yaratan Hazreti Allah'a onu görüyor gibi onun müşahedesi altında bulunuyor gibi müracaat edin, tehalet edin, ona sığının. Emirlerine itaat edin, emirlerine inkiyat edin, kul olmaya çalışın. Allah'a itaatten bir lahsa dur olmayın. İnna Allaha ye'muru bil adli ve'l ihsani veitaiz Muhakkak Allah adaletle emrediyor.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 beyninizin kuddelerine nigâhban bulunuyor ya, ve yine en geniş manasıyla, yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda şehbalaşması istikametinde, yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmekle sizi emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ <gülüyor> تَذَكَّرُونَ ahlaksızın her çeşidinden,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 bir sürü yalan yanlış yol içinde yolların ayrımında doğru yolu bulasınız. Sıratı müstakime eresiniz. Emreman içinde cennete dahil olasınız. Akimin salat. İnnah salatetanha anil fashai wal munkar. <gülüyor> Wallabikru Allahi akbar. Wallahu yalamu ma tisnaum. Sabet Allahu